Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla bununla beraber nefsimi temize çıkarmıyorum Çünkü nefis aşırı şekilde kötülüğü emreder Rabbim acıyıp korumuş başka Şüphesiz Rabbim çok bağışlayan tek esirgiyedir you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 ''Beni ülkenin hazinelerine tayin et. Çünkü ben çok iyi korurum ve bu işi bilirim.'' dedi. Böylece Yusuf'a orada dilediği gibi hareket etmek üzere ülke içinde yetki verdik. Biz dilediğimiz kimseye rahmetimizi eriştiririz ve güzel davrananların mükafatını zayi etmeyiz. edip de sakınanlar için ahiret mükafatı daha hayırlıdır. <gülüyor> Yusuf'un kardeşleri gelip onun huzuruna girdiler. Yusuf onları tanıdı. Onlar onu tanımıyorlardı. <Gülüyor>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 Eğer onu bana getirmezseniz artık benim yanımda size verilecek bir ölçek yoktur. Bana hiç yaklaşmayın.'' Dediler ki, onu babasından istemeye çalışacağız. Kuşkusuz bunu yapacağız. <gülüyor> Yusuf emrindeki gençlere dedi ki, sermayelerini yüklerinin içine koyun. Olur ki ailelerine döndüklerinde bunun farkına varırlar da belki geri gelirler. <Sessizlik> لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَ هَا اِذًا قَلَبُوا إِلَىٰ Babalarına döndüklerinde dediler ki, Ey babamız! Erzak bize yasaklandı. Kardeşimiz Bünyamin'i bizimle beraber gönderdi. Onun sayesinde ölçüp alalım. Biz onu mutlaka koruyacağız. Adam.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 121. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا Yakup dedi ki, Kuşatılmanız ve çaresiz kalma durumunuz hariç, onu bana mutlaka getireceğinize dair Allah adına bana sağlam bir söz vermediğiniz takdirde, onu sizinle beraber göndermem. Ona teminatlarını verdiklerinde dedi ki, Söylediklerimize Allah şahittir. لا تؤتوني موثقاً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 Allah'a Babalarının kendilerine emrettiği yerden girdiklerinde onun emrini yerine getirdiler. Fakat bu tedbir Allah'tan gelecek hiçbir şeyi onlardan savamazdı. Ancak Yakup içindeki bir dileği açığa vurmuş oldu. Şüphesiz o ilim sahibiydi. Çünkü ona biz öğretmiştik. Fakat insanların çoğu bilmezler. ولم ما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء 111. إلا حاجة في نفسي عقوب قضاها وإنه لذو علم silayallamud Yusuf'un yanına girdiklerinde öz kardeşini yanına aldı ve bilesin ki ben senin kardeşinim. Onların yaptıklarına üzülme dedi. سوف آ الىه اخا قال انني انا اخوك فنات بت باسمك Onların yükünü hazırladığı zaman, maşrabayı kardeşinin yükü içine koydu. Kafile hareket ettikten sonra bir tellal, Ey kafile! Siz hırsızsınız! diye seslendi. فَلَمَّا <gülüyor> جَهَزَهُمْ في رحل أخيه ثم أذن مؤذن ثم أذن مؤذن أن Yusuf'un kardeşleri onlara dönerek ''Ne arıyorsunuz?'' dediler. ''Kalû <gülüyor> Kralın su kabını arıyoruz. Onu getirene bir deve yükü bahşiş var dediler. İçlerinden biri, ben buna kefilim dedi. <gülüyor> Allah'a and olsun ki, bizim yeryüzünde fesat çıkarmak için gelmediğimizi siz de biliyorsunuz. Biz hırsız da değiliz, dediler. <gülüyor> Yusuf'un adamları dediler ki Peki siz yalancıysanız bunun cezası nedir? Kâluu O'nun cezası, kayıp eşya kimin yükünde bulunursa, işte o şahsa el koymak O'nun cezasıdır. Biz zalimleri böyle cezalandırırız, dediler. <Gülüyor> Bunun üzerine Yusuf kardeşinin yükünden önce onların yüklerini aramaya başladı. Sonra da onu kardeşinin yükünden çıkarttı. İşte biz Yusuf'a böyle bir tedbir öğrettik. Yoksa kralın kanununa göre kardeşini tutamayacaktı. Ancak Allah'ın dilemesi hariç biz kimi dilersek onu derecelerle yükseltiriz. Zira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 ما كان ليأخذ Kardeşleri dediler ki Eğer o çaldıysa daha önce onun bir kardeşi de çalmıştı Yusuf bunu içinde sakladı. Onlara açmadı. Kendi kendine dedi ki, siz daha kötü durumdasınız. Allah sizin anlattığınızı çok iyi bilir. <gülüyor> فَأَفْرَقَ دَسْرَقَ أَخْرَ لَهُمْ مِنْ يَدِهِ ظَالِمًا Dediler ki, ey aziz, gerçekten onun çok yaşlı bir babası var. Onun yerine bizim birimizi al koy, zira biz seni iyilik edenlerden görüyoruz.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 Ondan ümitlerini kesince meseleyi gizli görüşmek üzere ayrılıp bir kenara çekildiler. Büyükleri dedi ki, ''Babanızın sizden Allah adına söz aldığını, daha önce de Yusuf hakkında işlediğiniz kusuru bilmiyor musunuz? Babam bana izin verinceye veya benim için Allah hükmedinceye kadar bu yerden asla ayrılmayacağım.'' O, hükmedenlerin en hayırlısıdır. <Gülüyor>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 İstersen içimde bulunduğumuz şehre ve aralarında geldiğimiz kafileye de sor. Biz gerçekten doğru söylüyoruz. <gülüyor>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 I <laughs> Onlardan yüz çevirdi, ah Yusuf'um ah diye sızlandı ve kederini içine gömmesi yüzünden gözlerine boz geldi. Allah'a and olsun ki sen hala Yusuf'u anıyorsun. Sonunda ya hasta olacaksın ya da büsbütün helak olacaksın dediler. <gülüyor> bu <Sessizlik> Yakup Ben gam ve kederimi sadece Allah'a arz ediyorum ve ben sizin bilemeyeceğiniz şeyleri Allah tarafından biliyorum dedi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 <gülüyor> Yoksa sen gerçekten Yusuf musun? dediler. O da ben Yusufum. Bu da kardeşim. Birbirimize kavuşmayı Allah bize lütfetti. Çünkü. Kim Allah'tan korkar ve sabrederse şüphesiz Allah güzel davrananların mükafatını zayi etmez dedi. <gülüyor> ve Allah ganuziir kardeşleri dediler ki Allah'a and olsun hakikaten Allah seni bize üstün kılmış Gerçekten biz hataya düşmüşüz. <gülüyor> Yusuf dedi ki, Bugün sizi kınamak yok. Allah sizi affetsin. O merhametlilerin en merhametlisidir. <gülüyor> Şu benim gömleğimi götürün de onu babamın yüzüne koyun. Gözleri görecek duruma gelir. Ve bütün ailenizi bana getirin. İlhamı. Kafile ayrılınca babaları yanındakilere Eğer bana bunamış demezseniz inanın ben Yusuf'un kokusunu alıyorum dedi. <gülüyor> Onlar da vallahi sen hala eski şaşkınlığındasın dediler. Ulûhumme <gülüyor> Müjdeci gelince gömleği onun yüzüne koyar koymaz görür oldu. ''Ben size Allah tarafından sizin bilemeyeceğiniz şeyleri bilirim demedim mi?'' dedi. Dediler ki, ey babamız, bizim günahlarımızın affını dile. Çünkü biz gerçekten günahkarlar idik. O! Yakup, ''Sizin için Rabbimden af dileyeceğim. Çünkü O çok bağışlayan, tek esirgiyendir.'' dedi. Yusuf'un yanına girdikleri zaman ana babasını kucakladı. Güven içinde Allah'ın iradesiyle Mısır'a girin dedi.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 وقال يا أبتي هذا تأويل رؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا وقد In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 İşte bu Yusuf kıssası gayb haberlerindendir. Onu sana vahyediyoruz. Onlar hile yaparak işlerine karar verdikleri zaman sen onların yanında değildin. <gülüyor> Sen ne kadar üstüne düşsen de, insanların çoğu iman edecek değillerdir. <Gülüyor> Halbuki sen bunun için onlardan bir ücret istemiyorsun. Kur'an, alemler için ancak bir öğüttür. وَمَا <gülüyor> تَسْأَلُهُمْ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 One man. Nihayet peygamberler ümitlerini yitirip de kendilerinin yalana çıkarıldıklarını sandıkları sırada onlara yardımımız gelir ve dilediğimiz kimse kurtuluşa erdirilir. Suçlular topluluğundan azabımız asla geri çevrilmez.''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 Ve Rahim olan Allah'ın adıyla Elif lam mim ra Bunlar kitabın ayetleridir Sana Rabbinden indirilen haktır fakat insanların çoğu inanmazlar Bismillahirrahmanirrahim görmekte olduğunuz gökleri direksiz olarak yükselten, sonra arşa istiva eden, güneşi ve ayı emrine boyun eğdiren Allah'tır. Her biri muayyen bir vakte kadar akıp gitmektedir. O, Rabbinize kavuşacağınıza kesin olarak inanmanız için her işi düzenleyip ayetleri açıklamaktadır. اير يعمى ترى ثم العرش الشمس والقمر كل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 Yusil Yeryüzünde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 وفي الأرض قطع متجاورات وجنة Şaşıyorsanız asıl şaşılacak şey onların, biz toprak olduğumuz zaman yeniden yaratılacağız demeleridir. İşte onlar Rablerini inkâr edenlerdir. İşte onlar kıyamet gününde boyunlarında tasmalar bulunanlardır. Ve onlar ateş ehlidir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Ve İnta Jevf agbo, kovlum. Aİ zakkunatı rabın.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 Sen قبل الحسنات و قد خلت من قبل جمل المثلات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 Her dişinin neye gebe kalacağını, rahimlerin neyi eksik neyi ziyade edeceğini Allah bilir. Onun katında her şey ölçü iledir. Allah-u Ya'lamu Ma Görüleni de, görülmeyeni de bilir. Çok büyüktür, yücedir. Sizden sözü gizleyenle onu açığa vuran, Geceleyin gizlenenle gündüzün yürüyen onun ilminde eşittir. <Sessizlik>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 وَاِذَا اَرَادَ الله بقوم Size korku ve ümit içinde şimşeği gösteren ve yağmur dolu ağır bulutları meydana getirendir. <Sessizlik> Gök gürültüsü Allah'ı hamd ile tesbih eder. Melekler de O'nun heybetinden dolayı tesbih ederler. Onlar Allah hakkında mücadele edip dururken, O yıldırımlar gönderip onlarla dilediğini çarpar. Ve O azabı pek şiddetli olandır. Ve <gülüyor> yusebbihun بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها El açıp yalvarmaya layık olan ancak O'dur. Onun dışında el açıp dua ettikleri, onların isteklerini hiçbir şeyle karşılamazlar. Onlar ancak ağzına gelsin diye suya doğru iki avucunu açan kimse gibidir. Halbuki su onun ağzına girecek değildir. Kafirlerin duası kuşkusuz hedefini şaşırmıştır. له دعوة الحق والذين İli ilen ve ma huve Göklerde ve yerde bulunanlar da, onların gölgeleri de sabah akşam ister istemez sadece Allah'a secde ederler. <Gülüyor>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 O'nun yarattığı gibi yaratan ortaklar buldular da bu yaratma onlarca birbirine benzer mi göründü? De ki, Allah her şeyi yaratandır ve O birdir, karşı durulamaz güç sahibidir. Kul marrabbus semâvâti transfer den goltu Gökten su indirdi de vadiler kendi hacimlerince sel olup aktı. Bu sel, üste çıkan bir köpüğü yüklenip götürdü. Süs veya eşya yapmak isteyerek ateşte erittikleri şeylerden de buna benzer köpük olur. İşte Allah, hak ile batıla böyle misal verir. Köpük atılıp gider. İnsanlara fayda veren şeye gelince... O yeryüzünde kalır. İşte Allah böyle misaller getirir. <Gülüyor> وَمِمَّا يوقدون عليه في النار بتغاء حرية أمتاع زبد مثله كذلك يضرب İşte Rablerinin emrine uyanlar için en güzel mükafat vardır. Ona uymayanlara gelince, eğer yeryüzünde olanların tümüyle bunun yanında bir misli daha kendilerinin olsa. Kurtulmak için onu mutlaka feda ederler. İşte onlar var ya, hesabın en kötüsü onlaradır. Varacakları yer de cehennemdir. O ne kötü yataktır. <Gülüyor> وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لِقَوْلِهِ له أَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا love Rabbinden sana indirilenin hak olduğunu bilen kimse inkar eden kör kimse gibi olur mu Fakat bunu ancak akıl sahipleri anlar <gülüyor> kemanhu onlar Allah'ın ahdini yerine getirenler ve verdikleri sözü bozmayanlardır. Onlar Allah'ın gözetilmesini emrettiği şeyleri gözeten, Rablerinden sakınan ve kötü hesaptan korkan kimselerdir.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 İzlediğiniz Adın cennetleridir. Oraya babalarından, eşlerinden ve çocuklarından salih olanlarla beraber girecekler. Melekler de her kapıdan onların yanına varacaklardır. C sabrettiğinize karşılık size selam olsun dünya yurdunun sonu ne güzeldir Allah'a verdikleri sözü kuvvetle pekiştirdikten sonra bozanlar, Allah'ın riayet edilmesine emrettiği şeyleri terk edenler ve yeryüzünde fesat çıkaranlar. işte lanet onlar içindir ve kötü yurt onlarındır.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 وَفَرِحُوا بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا Kafir olanlar diyorlar ki, ona, Rabbinden bir mucize indirilmeli değil miydi? De ki, kuşkusuz Allah dilediğini saptırır. Kendisine yöneleni de hidayete erdirir. Ve الَّذِينَ كَفَرُوا Yaşâ-u ve Bunlar iman edenler ve gönülleri Allah'ın zikriyle sükunete erenlerdir. Bilesiniz ki kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. Elle İman edip iyi işler yapanlara ne mutlu! Varılacak güzel yurt da onlar içindir.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 كذلك أرسلناك في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 inkâr edenlere yaptıklarından dolayı ya ansızın büyük bir bela gelmeye devam edecek veya o bela evlerin yakınına inecek. Allah vaadinden asla dönmez. <gülüyor> فَلِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا olsun senden önceki peygamberlerle de alay edildi de ben inkar edenlere mühret verdim sonra da onları yakaladım görseydin ki azabım nasılmış <gülüyor> lazînakferûsümmaahadtûhumfekeyfekânitâb <gülüyor> Herkesin kazandığını gözetleyip muhafaza eden hiç böyle yapamayan gibi olur mu? Onlar Allah'a ortaklar koştular. de ki Onlara ad verin. Yoksa siz Allah'a yeryüzünde bilemeyeceği bir şeyi mi haber veriyorsunuz? Yahut boş laf mı ediyorsunuz? Doğrusu inkar edenlere hileleri süslü gösterildi ve onlar doğru yoldan alıkonuldular. Allah kimi saptırırsa artık onu doğru yola iletecek yoktur. Efe <gülüyor> وقائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله سركات M. Um, bu dünya hayatında Onlara sadece bir azap vardır. Ahiret azabıysa daha şiddetlidir. Onları Allah'tan koruyacak kimse de yoktur. لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَلَا عَذَابُ الْآخِرَةِ اَشَقُ وَمَا لَهُ Takva sahiplerine vaad olunan cennetin özelliği, onun zemininden ırmaklar akar. Yemişleri ve gölgesi süreklidir. İşte bu sakınanların sonudur. Kafirlerin sonuysa ateştir. Ben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 Bye. Böylece biz onu Arapça bir hüküm olarak indirdik. Eğer sana gelen bu ilimden sonra onların arzularına uyarsan, Allah tarafından senin ne bir dostun ne de koruyucun vardır. <gülüyor> أعوذ بالله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 117. وقالنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول Allah dilediğini siler, dilediğini de sabit bırakır. Bütün kitapların aslı O'nun yanındadır. <Gülüyor> onlara vaat ettiğimizin bir kısmını sana göstersek de veya ondan önce seni öldürürsek de sana ancak tebliğ etmek düşer. Hesap yalnız bize aittir. وَاِنْ <gülüyor> Bizim yeryüzüne gelip onu uçlarından eksilttiğimizi görmediler mi? Allah dilediği gibi hükmeder. Onun hükmünü bozacak kimse yoktur ve o hesabı çabuk görendir. <gülüyor> Allah'u la ve Onlardan öncekiler de tuzak kurmuşlardı. Halbuki bütün tuzaklar Allah'a aittir. Çünkü o Herkesin ne kazanacağını bilir. Bu yurdun sonunun kimin olduğunu yakında kafirler bileceklerdir. <gülüyor> Ya'lamu ma kullu Kafir olanlar sen Rasul olarak gönderilmiş bir kimse değilsin derler. De ki, benimle sizin aranızda şahit olarak Allah ve yanında kitabın bilgisi olan yeter. Ve yokuulun kafaulastamusla. Kul kafan billahi shaydadan bayni wa baynakum man İbrahim Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Elif, Lam, Ra. Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa yani her şeye galip övgüye layık olan Allah'ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır. Bismillahirrahmanirrahim رَطْمَنِ الرَّحِيم ألف ل كتاب O Allah ki göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. Şiddetli azaptan dolayı kafirlerin vay haline. Allahi lezilehu mefisseme وَاَيْلُّ <Gülüyor> لِلْكَافِرِينَ Dünya hayatını ahirete tercih edenler, Allah yolundan alıkoyanlar ve O'nun eğriliğini isteyenler var ya, işte onlar, Haktan uzak bir sapıklık içindedirler. Ellezina <gülüyor> Allah'ın emirlerini onlara iyice açıklasın diye her peygamberi yalnız kendi kavminin diliyle gönderdik. Artık Allah dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletir. Çünkü O güç ve hikmet sahibidir.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 Altyazı Hani Musa kavmine demişti ki Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Çünkü o sizi işkencenin en kötüsüne sürmekte ve oğullarınızı kesip kadınlarınızı bırakmakta olan Firavun ailesinden kurtardı İşte bu size anlatılanlarda Rabbinizden büyük bir imtihan vardır <gülüyor> Hazırlayın ki Rabbiniz size eğer şükrederseniz elbette size nimetimi artıracağım ve eğer nankörlük ederseniz hiç şüphesiz azabım çok şiddetlidir diye bildirmişti. وَاِذْ تَأَوَّنَ رَبُّكُمْ لَا اِنْ وَلَا Musa dedi ki, Eğer siz ve yeryüzünde olanların hepsi nankörlük etseniz, bilin ki Allah gerçekten zengindir, hamd edilmeye layıktır. Quan Kol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 Derin bir kuşku içindeyiz Elen <gülüyor> peygamberleri dedi ki gökleri ve yeri yaratan Allah hakkında şüphe mi var? Halbuki O, sizin günahlarınızdan bir kısmını bağışlamak ve sizi muayyen bir vakte kadar yaşatmak için sizi çağırıyor. Onlar dediler ki, siz de bizim gibi bir insandan başka bir şey değilsiniz. Siz bizi, atalarımızın tapmış olduğu şeylerden döndürmek istiyorsunuz. Öyleyse bize apaçık bir delil getirin. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماء Kol oh.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 BEN ŞERUN MİSLUN VE LAKINNALLAH MIN Bize yollarımızı göstermiş olduğu halde ne diye biz Allah'a dayanıp güvenmeyelim? Sizin bize verdiğiniz eziyete elbette katlanacağız. Tevekkül edenler yalnız Allah'a tevekkül de sebat etsinler. Ve la Zafir olanlar peygamberlerine dediler ki, elbette sizi ya yurdumuzdan çıkaracağız ya da mutlaka dinimize döneceksiniz. Rableri de onlara, zalimleri mutlaka helak edeceğiz diye vahyetti. <gülüyor> Ve onlardan sonra sizi mutlaka o yerde yerleştireceğiz. İşte bu makamımdan korkan ve tehdidimden sakınan kimselere mahsustur. <gülüyor> Fetih istediler. Allah da verdi. Her inatçı zorba da hüsrana uğradı. Ardından da cehennem vardır. Kendisine irinli su içirilecektir. mi'waraihi <gülüyor> onu yudumlamaya çalışacak fakat boğazından geçiremeyecek ve ona her yandan ölüm gelecek oysa o ölecek değildir bundan öte de şiddetli bir azap da vardır cam <Gülüyor> Bla'er'ün inkar edenlerin durumu şudur. Onların amelleri fırtınalı bir günde rüzgarın şiddetle savurduğu küle benzer. Kazandıklarından hiçbir şeyi elde edemezler. İyi'den iyiye sapıtma işte budur. <gülüyor> Allah'ın gökleri ve yeri hak ile yarattığını görmedin mi? O dilerse sizi ortadan kaldırıp Yepyeni bir halk getirir. Alam kara al şu <gülüyor> ve bu allaha güç değildir <gülüyor> Kıyamet gününde hepsi Allah'ın huzuruna çıkacak ve zayıflar o büyüklük taslayanlara diyecekler ki Biz sizin tabilerinizdik. Şimdi siz Allah'ın azabından herhangi bir şeyi bizden savabilir misiniz? Onlar da diyecekler ki Allah bizi hidayete erdirseydi biz de sizi doğru yola iletirdik. Şimdi sızlansak da sabretsek de birdir. Çünkü bizim için sığınacak bir yer yoktur. Ve <Gülüyor>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 Kuşkusuz daha önce ben, beni ortak koşmanızı reddettim. Şüphesiz zalimler için elem verici bir azap vardır. وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا ووعدتكم فأخلفتكم وما كان İman edip de iyi işler yapanlar, Rablerinin izniyle içinde ebedi kalacakları ve zemininden ırmaklar akan cennetlere sokulacaklardır. Orada karşılaştıkça söyledikleri, Selamdır. <Sessizlik> Görmedin mi Allah nasıl bir misal getirdi? Güzel bir sözü, kökü sabit, dalları gökte olan güzel bir ağaca benzetti. Altyazı <gülüyor> M.K. O ağaç Rabbinin izniyle her zaman yemişini verir. Öğüt alsınlar diye Allah insanlara misaller getirir.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 وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ نُضِتَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ اللَّهُ تَعَالَى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 Allah'ın nimetine nankörlükle karşılık veren ve sonunda kavimlerini helak yurduna sürükleyenleri görmedin mi? Alam tar ila lla betta <gülüyor> onlar cehenneme girecekler o ne kötü karargahtır cehenn sun Allah yolundan saptırmak için ona ortaklar koştular de ki istediğiniz gibi yaşayın Çünkü dönüşünüz ateşedir <gülüyor> <Gülüyor> İman eden kullarıma söyle, namazlarını dosdoğru kılsınlar. Kendisinde ne alışveriş, ne de dostluk bulunan bir gün gelmeden önce, kendilerine verdiğimiz rızıklardan... Gizli, açık harcasınlar.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 سماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به فأخرج به خَرَّا لَكُمُ الْفُلْكَ في فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجِيرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ Düzenli seyreden güneşi ve ayı size faydalı kıldı. Geceyi ve gündüzü de istifadenize verdi. Başak. O size istediğiniz her şeyden verdi. Allah'ın nimetini sayacak olsanız sayamazsınız. Doğrusu insan çok zalim, çok nankördür. <gülüyor> اِنَّ <Gülüyor> الْاِنْسَانَ Hatırla ki İbrahim şöyle demişti. Rabbim bu şehri emniyetli kıl. Beni ve oğullarımı putlara tapmaktan uzak tut ve qala çünkü onlar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 مَن تَبِعَ عَنِيفَ فَإِنَّهُ مِنِّي مَن تَبِعَ عَنِيفَ فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَن عَصَانِي ganfur ey rabbimiz ey sahibimiz namazı dost doğru kılmaları için ben neslimden bir kısmını senin beyti hareminin yanında ziraat yapılmayan bir vadiye yerleştirdim artık sen de insanlardan bir kısmının gönüllerini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 صلاة فجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم وارزقهم من ال maratila'en Ey Rabbimiz şüphesiz ki sen bizim gizleyeceğimizi de açıklayacağımızı da bilirsin Çünkü ne yerde ne de gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz Rabb bana in kekta öğrenmeyi, ve İhtiyar halimde bana İsmail'i ve İshak'ı lütfeden Allah'a hamdolsun. Şüphesiz Rabbim duayı işitendir. Elhamdülillahillazi ve heberi ala l-kiberi İsmail ve İshak'ı Ey Rabbim! Beni ve soyumdan gelecekleri namazı devamlı kılanlardan eyle. Ey Rabbimiz! Duamı kabul et. <gülüyor> Ey Rabbimiz, hesap olunacağı gün beni, ana babamı ve müminleri bağışla. Sakın Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma. Ancak Allah onları cezalandırmayı, korkudan gözlerin dışarı fırlayacağı bir güne erteliyor. وَلَا <gülüyor> Zihinleri bomboş olarak, kendilerine bile dönüp bakamaz durumda, gözleri göğe dikilmiş bir vaziyette koşarlar. Zihinleri <gülüyor> bomboş Kendilerine azabın geleceği, bu yüzden zalimlerin, ey Rabbimiz, yakın bir müddete kadar bize süre verdi, senin davetine uyalım ve peygamberlere tabi olalım diyecekleri gün hakkında insanları uyar. Onlara denilir ki, daha önce sizin için bir zeval olmadığına yemin etmemiş miydiniz? sizden önce kendilerine zulmedenlerin yurtlarında oturdunuz onlara nasıl muamele ettiğimiz size apaçık belli oldu ve size misaller de verdik <gülüyor> كَيْفَ Hilelerinin cezası Allah katında malum iken onlar tuzaklarını kurmuşlardı. Halbuki onların hileleriyle dağlar yerinden gidecek değildi. وَقَدْ مَكَرُومَ اَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللّٰهِ مَكْرُهُمْ, مَكْرُهُمْ O halde sakın... Allah'ın peygamberlerine verdiği sözden cayacağını sanma. Çünkü Allah mutlak üstündür, kimsenin yaptığını yanına bırakmaz. Ve la tehsebennallâhe muhlife va'di İnna'llaha <Gülüşmeler> Yer başka bir yer, gökler de başka gökler haline getirildiği, insanlar bir ve gücüne karşı durulamaz olan Allah'ın huzuruna çıktıkları gün Allah bütün zalimlerin cezasını verecektir. Altyazı <Gülüyor> M.K. O gün günahkârların zincire vurulmuş olduğunu görürsün. Onların gömlekleri katrandandır, yüzlerini de ateş bürümektedir. uyorucu Allah Allah herkese kazandığının karşılığını vermek için onları diriltecektir kuşkusuz Allah hesabı çabuk görendir <Sessizlik> İşte bu kendisiyle uyarılsınlar, Allah'ın ancak bir tek Tanrı olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri iyice düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara gönderilmiş bir bildiridir. <gülüyor>